اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ يَنْسُرُكُمْ Şart kışlıyor. Allah'a yardım ederseniz, Allah'tır yardım eder. O demek değil. Allah mühtaç değil ki. Hak yolunda bulunursanız, Allah'ın dininde bulunursanız, Allah'ı olursanız, o vakit size işte yardımcı olur ve ayaklarınız sabit olur.